Allah'ın Şeytanı Raziymiz. Bismillahi Rahmanı Rahim. Alhamdulillahü Rabbi'l-Âlemin. Ve Salat ve Selamü'ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Câbhihi Ajmâ'in. Vemanı Tabâhüm Bi'İhsân İla Yümd-Dîn ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizler internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz, sizleri öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah azze ve Celle'nin selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve satan bu tefsir dersimizin hayırlara vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve Yine <gülüyor> hamd ederek başlamak isterim cümlelerime. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan ve ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya toplayan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve siz Kerim kardeşlerime de Allah Azze ve Celle yine ayeti celilelerden ve Kur'an'ın mesajlarından nasiplenebilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün enerjinize hasanat ikram etsin. Kerim kardeşlerim bildiğiniz üzere Bakara suresinin 46. ayeti kerimesinde kaldık. Tabi Kur'an'da ayetler arasında siyak ve sibak ilişkisi önemli olduğu için öncelikle bu ayeti kerimenin anlaşılması bir önceki ayeti kerimeyi tekrar hatırlatmayı ve hatırlamayı zaruret iktiza eder. Buradan hareketle yani 46. ayete geçmezden evvel 45'te neyi konuşmuştuk onu bir hatırlayalım. 45. ayeti celileyi tayyibe de Allahu Azim ushan sabır ve namazdan bahsetmişti hatırlayınız lütfen Allah Azza ve Celle'den sabır ve namazla yardım isteyin demişti ve on ardından da ayeti kerimeyi şöyle nihayet Allah Azza ve Celle namaz kahşet sahiplerinin dışındakilere zor gelen bir iştir. Çiziyorum altını tekrar. Sabırdan bahsettik, namazdan bahsettik. Allah Azza ve Celle bu ikisiyle birlikte benden istian, benden yardım isteyin dedi. Ve ardından da Allah Azza ve Celle ayeti kerimeyi şöyle bitirmişti hatırlayın. Namaz ise haşyet sahiplerinin dışındakilere zor gelen bir eylemdir. Zor gelen bir iştir. Ve böylelikle ayeti kerimeyi nihayetlendirmiştik. Şimdi bugünkü dersimiz ve ayetimiz olan 46. ayeti kerimede ise Allah Azza ve Celle devamen o haşyet sahiplerini tariflemeye devam ediyor. Biz bugün 46. ayette evvela o haşyet sahipleri nasıl birileri, nasıl hareket ederler onu Allah tarifliyor. Biz bunu 46. ayeti kerimeden öğreneceğiz inşallah. Allah Subhanehu ve Teala Alledine, yıldızlılar, şimdi Allah Azza Ve Celle, kahyet Diyor ki, başladı. O kimseler, şimdi Allah Azze Ve Celle, kahyet sahiplerini tariflemeye başladı. Alledine, yıldızlılar, onlar Allah Azza Ve Celle, kahyet O tariflemeye sahibi olan kimseler, Ve Allah azza ve Celle'ye kavuşacaklarına ve O'na döndürüleceklerine kesinlikle iman ederler. Bu konuda onların zihinlerinde hiçbir tereddüt söz konusu değildir. مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Rableriyle yüzleşeceklerine, karşı karşıya geleceklerine, Allah azza ve Celle'nin onların yaptıklarından hesaba çekecek, çekeceğine, Onların da çekileceklerine ve râciûn, ona da dönüş yapacaklarına onlar iman ederler. Öncelikle bunu ifade ettikten sonra şuranın altını kare kalemle çizmek isterim. Nedir o? Şimdi bu kimselere ne zor gelmezdi bir önceki ayette, kerim kardeşlerim, Namaz. Bu kimselere namaz zor gelmezdi dedi Allah. Ama şimdi o kimseleri öyle betimledi ki Allah yine bize inanın ciltlerce kitap yazılır samimiyetimle söylüyorum. O kimseler Allah azza ve celle ile karşılaşacaklarına iman ediyorlar ya onlara namaz zor gelmez. Hakkı haykırmak zor gelmez. Zalimin karşısına dik durmak zor gelmez. Allah azza ve celle'nin hiçbir menasiki ona ve onlara zor gelmez. Çünkü o her şeyin fani ama bir tek Allah azza ve celle'nin mutlak ve gerçek olduğuna iman eder. Öyleyse onu ne korkutabilir ki? Bu dünya hayatında her şeyin gelip geçici olduğuna iman eden ve öyle bir Allah'la karşılaşacağına inanan mülakû rabbihim ve Allah azza ve celle ile, Karşılaştıktan sonra ona da dönecek olduğuna iman edene bu dünyada ne zor gelir ki? Vallahi hiçbir şey zor gelmez. Sadece namaz değil yani. Bunun altını çizelim. Şimdi belki bu ayeti kerimeyi eve döndükten sonra rucu edip bir bakalım ya. Abdullah Hoca bugün ne anlattı diyen kardeşlerimiz. Bu ayeti kerimeyi okuduğunda يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Orada ben meal verirken dedim ki onlar Allah'la karşılaşacaklarına ve ona dönüş gerçekleştireceklerine iman ederler. inanırlar. Bu olayın kesinliğine inanırlar diye tercüme ettim. Ama siz orada zan kelimesine belki takılabilirsiniz. Yazunnûne onlar zannederler. Aslında bu bir çelişki mi? Ben meal verirken karşılaşacaklar, dönecekler kesinlik iman ederler diyorum ama yazunluğun zan kelimesi geçiyor bu bir tenakuz değil midir hocam sualine tevcih edilen suale şöyle bir izah getirelim en azından soru işaretler ortadan kalsın zan kelimesi lügatta iki tane manaya hamledilir kerim kardeşlerim aziz dostlar iki tane birisi şüphe bildiğimiz şüphe bir diğeri ise kesinlik Arap lügatında zan iki tane mana ihtiva eder. Tekrar ediyorum birisi şüphe bir diğeri ise kesinlik. Peki bir konunun ayetin içerisinde geçen o kelimenin zan ya da kesinlik ifade ettiğini ne tayin eder? Belirleyici unsur nedir? Diye bir sual tevcih edilecek olursa deriz ki onu ayetin içerisindeki karineler ve ayetin siyah ve sibak ilişkisi belirler. Şimdi size bir soru sorayım mı? Siz cevap verin. Şimdi bu ayetin içerisindeki zan kelimesi kesinlik mi ifade ediyor, şüphe mi ifade ediyor? Siz cevaplayın inşallahü rahman. Ayetle Allah azza ve celle ile buluşmaktan bahseder. Allah azza ve celle'ye bir dönüşten bahseder. Biz akidemiz gereği Allah azza ve celle'ye dönüşümüz kesin midir? Şüphe var mıdır Kerim kardeşlerim? Yoktur. Öyleyse buradaki zan kelimesi de kesinlik ifade edenin yanında zan ihtiva etmesi mümkün değildir. Allah azza ve celle ile karşılaşmamız kesinlikse, mutlaksa, kat'i ise buradaki zanna yüklenecek olan manada nedir aziz dostlar? kesindir. Peki bu Lugavi ve usul bilgilerini de ifade ettikten sonra, hatırlattıktan sonra aziz dostlar şimdi ayeti kerimeden bize düşen azığı almaya gelelim. Sıra onda. Bu ayeti kerimeden ben nasıl bir mesaj çıkartmam gerekiyor? Şimdi Allah Azze ve Celle bir sıralayalım. Tabi Allah Azze ve Celle'ye dönüş ve Allah ile mulaqû rabbihim karşılaşabilmek öncelikle Ölmeyi gerektirir. Doğru mu? Ölüm ve ondan sonra hesap ve Allah Azze ve Celle'ye dönüş. Şimdi Müslüman Allah Azze ve Celle'ye dönüş bilinciyle hareket ederse hani ona musibet isabet ettiği zaman da Allah'ı hatırlar ya namaz kılacaktır, ona musibet isabet etmiştir, zor bir iş yapacaktır Allah için dünya işlerinin hiçbirisi ona galebe gelemez çünkü mümin şu ayetle yatar şu ayetle kalkar bismillahirrahmanirrahim el-lezine izâ esâbet hum musibetum kâlu kâlu in İnnâ lillâh qalû ve inna ileyhi râciûn Müslüman bununla yatar, bununla kalkar. Musibet Allah'tan gelmiştir. Namaz Allah emretmiştir. Zalime hakkı söylemek Allah'ın emridir. Hiçbir dünyevi iş ona galebe gelemez. Kısacası şunu demeye çalışıyorum aziz dostlar. Ölüm, Allah'a rucu Müslüman'ın amelini koordine eder. Yazın lütfen. Bu çünkü önemli. Ölüm, Allah Azze ve Celle'ye hesap. Allah Azze ve Celle ile karşılaştıktan sonra amellerinin hesabını verebilmeyi canlı tutmak zinde ameli koordine eder. Bir atasözü sözü vardır. Araplar der ki, "Ahraza imra an ajaluhu. Subhanallah. Nasihatımdır size, bunu çerçeveleştirin evinizde. Yahut da ezberleyin, ikisinden birini mutlaka yapın. Girerken okuyun, bir de çıkarken okuyun evden. "Ahraza imra an Araplarda Araplar da yerleşmiştir. Kullana kullana Araplar bunu atasözü haline dönüştürmüştür. Der ki ölüm var ya ölüm adamı korumuştur. Bir kimseyi ölüm korumuştur demektir mealen. اِحْرَزَ اِمْرَاً aceluhu. O kimsenin eceli onu korudu. Hemen destekleyin bunu daha iyi anlaşılsın. Belki lisani olarak ağır gelmiş olabilir ama Netlik açısından hemen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir sözüyle bir nasihatıyla destekleyeyim bunu. Bu atasözünü Hazreti Ömer şerh etsin bize. Almış ashabı ikramı karşısına Ömer radıyallahu anh der ki Ömer şey ölüm olmayaydı ölüm karşınızda böyle bir Ömer olmazdı vesselam. Subhanallah. Aynen böyle ashab-ı diyor bunu ölüm olmayaydı ölüm karşınızda böyle bir Ömer olmazdı ves selam. Biz Ömer'i biliriz radıyallahu an. sadece ölümü hatırlatması için ne tutmuştur? Hizmetkar tutmuştur çünkü ölüm onun amellerini koordine ediyor da ondan. Ağzınızın tadını kaçıracak olan ölümü sıkça hatırlayın diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Bugünün azını olsun. Bu ayetin azını olsun. Bize hediyesi ne olsun aziz dostlar? Allah azza ve celle'ye buluşmak, rücu etmek, karşılaşmak, daha doğrusu ölüm amellerimizi koordine eden oto kontrol olsun. İnşallahü Rahman. Zamanın berinde bir adam varmış. Terzilik yaparmış. Şimdi ölümün ameli koordine ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Canlandıralım yani hep birlikte inşallah. Terzilik yaparmış bu adam. Ama işin kompetanı olmuş. Yani elit insanların tekten geçtiği bir terziymiş. Yani uzak doğudan Paris'ten hiç kimsenin daha görmediği, el sürmediği kumaşlar getirilir ve sadece o adam dikermiş. Usta bir terzi. Otuz senedir bu işi yapan bu adamın çok kötü bir alışkanlığı varmış. Çünkü sıradan, pazardan alınan kumaşlar getirilmiyor ya. Yani kendisine hiç o ülkeye ilk defa giriş yapmış orjinal kumaşlarla iş yapıyor bu adam. Şöyle bir alışkanlık kazanmış. İyi usta olunca 30 senedir gelen kumaşa bir bakıyormuş. Elbise mi dikecek? İlk önce şöyle bir 30 santim kesip zılalıyormuş. Yani hırsızlık gibi bir alışkanlığı varmış. Çünkü kumaş çok iyi. Bir daha dek gelir, dek gelmez. Nereden bilecek? Zaten elbise payı çıkıyor. Alışkanlık haline getirici makası alıyor. Hemen bir parçaya alıyor, kenara atıyor. Yani tabir yerinde ise kumaş koleksiyonu yapıyor. Paha biçilmez kumaşlar olduğu için. Tabii evladı büyüyor, yanında usta oluyor o da. Birlikte çalışıyorlar ama adam aynı zamanda namaz kılıyor, mütedeyim bir insan. Dikkat edin. Ve bizim bugün o slogan cümlemizi unutmayın. Ameli koordine etme meselesi. Örneği lütfen bununla ilintileyin. Babasına diyor ki baba bak abdest alıyorsun, ezan vakti namaza gidiyorsun. Ne bileyim haccın, zekatın vesaire. Ama demiş, senin yaptığın düpedüz hırsızlık. Ya oğlum ne yapayım demiş. 30 senedir makas, kumaş, el alışkanlığı demiş yani. Vazgeçemiyorum. Kumaş geldi mi dayanamıyorum demiş yani. Namaz da kılsam, Kabe'ye de gitsem, hacca da gitsem. Yani Allah Azze ve Celle'nin bütün işlerini, emirlerini yerine getirsem de el alışkanlığı gidiyor demiş yani. Ne yapayım? Bir gün adam yatmış, rüya görmüş. Rüyasında bizim ayeti kerimede geçen o kelimeler var ya. Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıkarılma. Ona dönüş yapma ve ölüm. Ölmüş. Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıkarılmış. Ama nasıl çıkmış biliyor musunuz? Kulağında, burnunda, ağzında, vücudunun bütün yerlerinde çaldığı kumaşlar dolanmış. Allah Azze ve Celle çaldığı bütün kumaşların hesabını sormuş ona. Yani dolanmış tabir yerindeyse o çaldığı kumaşlar ahiret gününde onun mizanına eksi olarak yazılmış hep Allah azza ve celle çaldığı bütün kumaşların hesabını tek tek sormuş o adamın da bütün kumaşları böyle gözünün önünden geçmiş 30 sene çaldığı kumaşları görmüş sabah bir uyanmış tabi ölüm hesap rucu adama ağır gelmiş evlat demiş ben inşallah bugün bu işe son veriyorum ama demiş 30 senelik bir alışkanlıktır ben rüya gördüm ama Kolay kolay da vazgeçemiyorum. Elim makasa gider. Kumaşı da kesmeye başlarsam... Öhü, öhü, ölüm. Öhü, öhü, hesap baba de ben anlarım demiş. Tabii çok ciddi. Böyle müthiş bir kumaş gelmiş. Makası eline atmış. Kesecek. Evladı oradan seslenmiş. Öhü, öhü, hesap baba demiş. Hemen makası bırakmış. Bakın ölüm korkusu hesap korkusu ameli koordine ediyor. Subhanallah, yine bir kumaş gelmiş. Günler, aylar birbirini kovalamış. Hint kumaşı gelmiş bu sefer. Bulunmaz ya. Bakmış, Subhanallah demiş. 40 senelik mesleğim ama ben böyle bir kumaş görmedim. Ya Allah makası atmış. Kumaşı kesecek. Öh, öh baba. Öh, öh ölüm adam kesiyor. Öh, öh hesap baba. Kumaş bitmek üzere. Öh, öh ya baba Allah filan. Öhhh deyip durma evladım demiş. O mizan gününde ben bu kumaşı görmedim demiş. <gülüyor> Öyle olunca o amelini koordine edememiş yani. Subhanallah. Yani biz buradan neyi çıkartıyoruz aziz dostlar? Biz buradan ölüm Allah azza ve celleyle ruc'u ve muleku karşılaşma bizim amelimizi koordine etmeli. İnşallah Allah bize amellerini koordine edebilenlerden eylesin. Ölümü kendisine ibret edinenlerden eylesin inşallah. Aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi gelir Allah'ın Resulü aleyhisselatu vesselama der ki ya Resulallah bana nasihat et. Bu Ömer'in nasihata ihtiyacı var ya Resulallah. Allah'ın Resulü aleyhisselatu vesselam der ki ve kafa bil mevti ya Umar Sana ölüm nasihat olarak yetmiyorum ya Umar Yetmiyorum. sen ne nasihat isteyip duruyorsun yani Ve kafa bil mevti vaizen ya Umar Allahu ekber Sana ölüm nasihat olarak yetmiyorum ya Umar İşte amellerimiz gelin de ölüm tarafından koordine edilsin bu ayetin azığı da bu olsun inşallah ama ben bugün tefsir dersimize bir misafir getirdim bize haşyet nasıl olunurmuş o anlatacak bugün bize misafir olacak inşallah Allah Azza ve celle ile karşılaşmak hesap hesap tevdi etmek ve o günün azametinden korkmanın ve haşyetin nasıl olacağını bize bugün biri misafir olup anlatacak kim anlatsın Yalında de Sehl İbn-i Sa'd radiyallahu anh anlatsın Ensardan. Bu, bu, bu anekdotun daha iyi anlaşılabilmesi için aziz dostlar. Teşbihte hata olmaz derler ya bu kaideden hareketle Allah azza ve celle'ye haşyetin o hesap gününün bizde nasıl bir duygu oluşturması gerektiğini bir örnek tevdi ederek anlatmak istiyorum teşbitahta olmaz derler ondan sonra örneğe geçeceğim inşallahı rahman. Türkiye'de maalesef eğitim sisteminin çarpıklığından ötürü bir üniversite sınavı gerçeği var doğru değil mi kardeşlerim hepimiz o yollardan 3 aşağı 5 yukarı geçtik peki bir soru yönelteyim üniversite sınavı öğrencilerde nasıl bir stres oluşturur tarifi mümkün değil doğru mu hatta bazıları psikolojik danışman bile alır. Niçin? Çünkü 12 senelik öğrencilik hayatı ve istikbali bir sınav esasına dayalıdır. Bir düşünün, iki dakika düşünün. Yani o sınavdan başarılı olamazsanız geçmiş olsun. Ha? Bu manada. Yani öğrencilik hayatı noktasında söylüyorum. Yani bir öğrencinin psikolojisini düşünün. İşte teşbih hata olmaz kaidesinin verdiği rahatlıkla söylüyorum. Aynen Allah Azze ve Celle'ye haşyet de böyle olmalı. Hani Hazreti Ömer birazdan inşallah örneği vereceğim tefsir dersimizin sonunda. Variz sakalımı diyor, saçımı toza bulayın da mütevazi olarak Allah'ın karşısına ulaşayım. Allahu akbar. Bu çünkü haşyettir. Ve bizde böyle bir duyguyu oluşturması lazım gelir. İşte bize bugün Sehel i̇bn Saad radıyallahu anh'ı anlatacak. Her sahabenin bir özelliği vardır. Bu sahabenin en kuv'i, en güçlü özelliği mecliste veya herhangi bir yerde Allah azza ve Celle'nin hesap ayetleri, ölüm ayetleri anıldığında böyle inanılmaz tarifi mümkün olmayan bir hastalığa tutulurmuş sahabe. Subhanallah hakikaten öyledir. Bir üniversite sınavına girecek olan öğrenciye bir sınavı hatırlatsan hatırlatma ya stres yapıyorum lütfen rica ederim. Yani kasıyor beni değil mi? Aynen haşyet duygusu sahabede böyle oluşuyor. Ve bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashab kirama diyor ki sahil nerede? Diyor ki ya Resulallah geçenlerde sahil meclisteyken Cennet, cehennem ve Allah Azze ve Celle'nin, işte Allah Azze ve Celle'ye rucu, Allah Azze ve Celle'nin bizleri hasaba çekmesiyle ilgili ayetler okundu. Sehil kendisini iyi hissetmedi, eve gitti ya Resulallah. İki üç gündür de Sehil'den haber alamıyoruz. Dikkat edin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sehil radıyallahu anh'ın evine gider. Girer ve Sehil radıyallahu anh hasta yatar. Subhanallah onu öyle bir haşyet kaplamıştır ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadece şunu söyler. Ya Resulallah biz Allah'la karşılaşacağız. Yaptığımız işlerden ve amellerden Allah'a hesap vereceğiz. Allah bizi yaptıklarımızdan hesaba çekecek. Vallahın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü dizini uzatır. Der ki Sehl gel dizime uzan. Ve der ki Sehl radıyallahu anh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve Allah'ın Resulü aleyhi salatu ve selam sahabe bu haşyetle vefat eder ve döner der ki sahabelerine dikkat edin. Ashabım sehli techiz edin, sehli defnedin çünkü o Rab'be kavuşma haşyetinden ciğeri parçalandı. Allahu Ekber. Araştırdım, ödüm koptu ifadesi var ya, bu hadis bunu anlatıyor. Bu sahabenin ödü patlamış Allah haşyetinden. Rabu u ya mulaqu bi Rabbihim ve ileyhi raci'un. Allah Azze ve Celle'ye kavuşma haşyeti, hesaplarının verebilmesi haşyeti diyor ki sehlin ciğerini parçaladı. Defnedin kardeşinizi. Allah Azze ve Celle bize böyle bir haşyet ikram etsin, aziz dostlar. 47. ayeti celilede ise Allah Azze ve Celle Beni İsrail'e hitaben Ya beni İsrail, ezkuru nimet yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alal alemin. Bani İsrail'e hitaben diyor ki Allah Azze ve Celle, Beni İsrail, İsrail oğulları, sizi nimetlendirdiğim nimetleri hatırlayın. Siz bir şeylerle nimetlendirdim, nimetlerle nimetlendirdim ya o nimetleri hatırlayın. Ben sizi aleme faziletli kılmıştım. Ve nifadaltukum alel âlemin. Şimdi bu ayet müfessirlere müracaat ettiğimiz zaman aziz dostlar, kerim kardeşlerim Veni İsrail'i Allah neyle nimetlendirmişti? Tabi bunu uzatmak mümkün. Ama en basit hepimizin bildiği birkaç şeyi hatırlatayım. Mesela Firavun'un değil mi düşman korkusundan Kızıldeniz'den kurtarmıştı. Allah bunu ikram etmişti. Allah Azze ve Celle gökten yemek ikram etmişti. Allah Azze ve Celle onlara peygamber göndermişti vesaire vesaire. Ama bir soru yönelteyim mi size? Kerim kardeşlerim, Beni İsrail aleme nasıl faziletli oldu? Ne ile? Yani faziletten bahsediyoruz, dikkat edin. Beni İsrail'i Allah diyor ki: "İnni faddaltukum alel alemin." Aleme faziletli kıldım ben sizi. Bakıyoruz. Kur'an ayetlerini devam ediyoruz. Birkaç ayet sonra da gelecek. Allah onlara aynı zamanda ne yapmış? Beni İsrail'e lanet etmiş. Subhanallah. Alemin, aleme faziletli kılıyor. Aynı Allah, aynı zümreyi, aynı kimselere lanet ediyor. Cık. Demek ki, bir şeylerle faziletli olunurken, bir şeylerle de ne yapılıyor? Lanete düçar kalınıyor. Yani hüsran oluyor. Akıbet hiç hayırlı olmuyor. İşte o nimetin kendisi, vahiy nimetidir bizlerin yani Beni İsrail'in üzerinden Beni İsrail'i tamamlayayım önce isterseniz yüksek müsaadenizle Beni İsrail'i aleme faziletli kılan Musa aleyhisselamın getirdiği risalet nimetidir kim ki buna yapışırsa kim ki ona yapışırsa öyle değil mi şaşmaz Aynı onun hesab, bu nimet insanları yüceltmiştir. Bunun terki halinde unutulması halinde ise Allah onları zelil kılmıştır. Genelde tefsir dersi olmasına rağmen bazen formül veriyorum size ya. Bugün de bir formül getirdim. Çünkü birazdan kuracağımız denklemlerle ilgili bize kolaylık sağlasın diye. Ve size inşallah bugün bir matematik sorusu da soracağım. Formülü veriyorum ya. Şimdi fazilet, yani aleme fazilet ve rezillik, öyle diyelim. Bu neyle alakalı? Matematikte doğru orantı diye bir kavram vardır kardeşlerim. Hepiniz bilirsiniz. Öyleyse şu, formül şu. Allah Subhanahu ve Taala'nın inzal buyurmuş olduğu hükümlere tabi olmak, onlara tutunmak, Onları hayatımızda egemen kılmak, onları ignor yapmamak, kulak arkası yapmamak faziletli kılar. Doğru orantı. Çapraz değil yani. Matematikte öyledir. Doğru orantılıdır. Diğeri ise Allah Subhanahu ve Taala'nın inzal buyurduğu hükümleri ignor yapmak, hayatımızda egemen kılmamak doğru orantı eşittir. Hüsrani. Bunu aklınızda tutun. Birazdan inşallah bir soru soracağım. Cevabını da sizden alacağım. <gülüyor> Gelelim biz bu ayetten nasıl nasiplenelim? Şimdi Beni İsrail'e khassatan, yani onlara hitaben gelen bir ayet. Ama biz bu ayetten kendimize nasipler çıkaracağız inşallah. Şimdi Allah subhanehu ve teala Beni İsrail'in üzerinden bize şöyle seslenir. Bakınız. Benn sizi kuntum hayra ummeten uhrece lit-nas bil ma'ruf ve tenhauna ani'l-münker ve tu'minuna billah Allah bizi insanlık için en hayırlı ümmet kılmış. Şimdi ne dedik? Vahi nimeti dedik. Risalet nimeti dedik. Bizler peki soru yöneltiyorum. Bizler bugün Allah azza ve celle'nin Hani aleme faziletli kıldım buyurduğu gibi bizler bugün bu manada yani Allah'ın razı olduğu bir kıvamda mıyız? Aziz dostlar yani Allah'ın razı olduğu bir atmosferde mi nefes alıp veriyoruz? El cevap hayır dediniz değil mi? Peki niye? Bunu bir hani denklem kurduk bunu da ne yapmak lazım? Bir doğru orantıdan bahsetmiştim. Bizler bugün netice itibariyle hüsran içerisinde isek neydi onun karşılığı? Allah Azza ve Celle'nin hükümlerinin hayatımızda yer bulmuyor olması doğru orantı. Ama bizler bugün Allah Azza ve Celle'nin hükümlerini hayatımızda egemen kılmış olsaydık bizler bugün ne olacaktık? خَيَّرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ o hayırlı koltukta oturuyor olacaktık. Biz bugün teşbihde hata olmaz kaidesine sığınarak yine bir örnek vermek istiyorum. Tabir yerinde ise vahiy nimeti, risalet nimeti asansör gibidir. Binersen Allah seni faziletli kılar, üstün kılar. Ama sen ona binmezsen Alçakta ve hüsranda kalmaya devam edersin. Şimdi bunlar ağırlıklı olarak nedir? Teorikten ibaret söylediklerim. Her ne kadar ayet de olsa, hadis de olsa, bunlarla desteklesek de bunlar belki aklımızdan çabucacık gidiverir. Ama istedim ki madem ki bizler bugün... Allah'ın razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Allah memnun değil. Ama istiyorum ki bir memnun olunan bir dönemden örnek verelim. Ve bir gün, bugünümüzden örnek verelim. Faziletli, hayırlı ve hüsran. Bunun arasında bir mukayese yapalım ve inşallah bu ayet daha iyi anlaşılsın. Öyle ki Allah Azza ve Celle'nin Vahiy nimeti, risalet nimeti olan tabir yerindeyse asansöre binildiğinde ne hale geliyoruz, binmediğimizde ne hale geliyoruz daha iyi anlaşılsın. Şimdi kerim dostlar, bildiğiniz üzere dedim ya Allah'ın razı olmadığı bir ortamda nefes alıp veriyoruz. Bugün mevcut iktidar birçok açılım yaptı maalesef. O kadar açılım yaptı ki açılım yapmadığı alan kalmadı. Tabi siyasi bir celse olmaması hasebiyle hiç temas etmeden canlı kalabilecek bir örneği sizlere inşallah emanet olarak vermek istiyorum. Bu iktidar başa geldiğinde Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti devletine kayıtlı Fahişe, özür dileyerek söylüyorum, hakkınızı helal ediniz. Fuhşiyat yapan, resmi kayıtlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malumu olan fahişe sayısı 2500, not edin. Bunlar rakamlardır. Yani devlet bu iktidar gelmeden önce Türkiye genelinde fuhuş yapan insanların sayısını biliyor ve bu 2500' iktidar olduğu sene yıl 2002 ve yıl sonu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolü altında olan fahişe sayısı 25 bin. Ne demek devletin kontrolü altında? Ben inanın acayip yani ucubetle karşıladım. İnsan Hakları Komisyonu'nun üyesi Yılda bir defa nasıl ki hastaneler kontrol ediliyorsa fuhuş yuvaları da insan haklarına uygun yapılıyor mu diye bu devlet tarafından vazifelendiriliyor ve kontrol için gönderiliyor. Ve vergi alınıyor. Bitmedi daha bitmedi. O yıl için 25 bin dedim. Peki gün itibariyle an itibariyle Türkiye'nin kontrolü altında olan denetledi ve ellerinde resimli fotoğraflar halinde kayıtlı bulunan fahişe sayısı yüz bin. Rakama bak ya. Ne açılım değil mi? <gülüyor> açılım açılmış da açılıyor yani subhanallah. Nereye kadar gidecek bakalım Allah kerim. Şimdi. Bu işte Allah'ın doğru orantıyı hatırlayın. Allah Azze ve Celle'nin. La <gülüyor> teqrabuz zina. Allah haramdır demiyor. Yaklaşması bile haramdır. Yaklaşmayın diyor. Ben de ne yaptım? Doğru orantı demiştim. Bugün böyle. Ama İslam'ın hayata hakim olduğu ve tatbik edildiği dönemden Dedim ki kardeşlerime bir örnek emanet edeyim. Mukayeseyi kendileri yapsın. İslam nimeti varken, hayata hakimken biz nasılız, yokken nasılız. Yokken böyle. 1571 Osmanlı hilafet dönemi, tam tarih vereyim mi? 17 Haziran. Kadınlar evlerine ziyadeli ekmek parası kazanmak için, götürmek için Ekstradan bir dükkan kiralar ve orada acizlerin, yaşlıların, hastaların çamaşırlarını yıkarlarmış. Bakın tarih kitaplarında aynen böyle kayıtlıdır. O dükkanlarda çamaşır yıkayıp rızkını kazanan kadınlar var. Ama Osmanlı hilafeti bu dükkanların bazılarında kadınların, bakın resmi kayıttan bahsetmiyorum sizin altını. Devletin müsaade ettiğinden filan bahsetmiyorum. Kendileri orada Allah Azza ve Celle'nin haram kıldığı, gayrimeşru bir işi yaparlar. Osmanlı hilafetinin kulağına bu çeler. Duyar bunu. Subhanallah. Aynı gün 17 Haziran 1571 tarihinde bir kanunname hemen hazırlar. Der ki bugün itibariyle dükkan addedilebilecek hiçbir yerde bir kadın çamaşır yıkayamaz subhanallah bırakın resmi kayıtları almayı normalde çamaşır yıkamak mübahtır ama fuhşiyata yaklaştığı ve böyle bir zemin hazırladığı için kanunname yayınlar halife der ki bu dükkanlarda bundan sonra çamaşır yıkanmayacak kadınlarda yıkamaya gelmeyecek Allahu akbar. İslam nimeti. Hayata hakim mi? Böyle faziletli olursun. Allah senden razı olur. Yine başka bir örnek. Tarih 10 Ağustos 1567. Bu kaymakçı dükkanları vardır. Kaymak yaparlar. Ne bileyim tatlı üretirler. Burada iki tane kadının fuhuş yaptığını tespit eder. Halife. Halife. Hemen bir kanunname yayınlar. Bundan sonra kadınlar tatlıcıya, kaymakçıya ürün almaya gelemez. <gülüyor> Subhanallah. İşte nimet, işte fazilet. Daha bitmedi. Bir de hırsızlıktan örnek vereyim de daha da bir ucubetle karşılayın beni. İstediğim ki bu ayet anlansın. Yani Allah Azza ve Celle'nin nimeti hayatımızda egemen olursa biz ne oluruz? Terk edersek biz ne oluruz? Bu anlaşılsın istedim. Kerim dostlar, aziz kardeşlerim size soruyorum. Türkiye'de bir yıl içerisinde irili ufaklı yapılan ve kayıtlara geçen hırsızlık sayısı kaçtır? Bileniniz var mı? 100 bin resmi kayıtlara geçen 514.000 subhanallah ne 100.000'i ne 200.000'i ya 514.000 resmi kayıtlarda irili ufaklı hırsızlık söz konusu daha zabıtlara geçmeyeni siz düşünün peki Osmanlı hilafet devletinde 500 sene 400-500 sene Osmanlı hilafetinde Vuku bulan, hırsızlıktan dolayı vuku bulan had cezasının adeti otuzdur. Allahu akbar. Belgeler var. Otuz. Sadece otuz tane, hani hırsızlığın cezası olan el kesme hat, serika haddi otuz kişinin üzerinde uygulanmış. Buna subhanallah denmez de ne denir değil mi kerim kardeşlerim? 500 sene böyle bir olay ve sadece 30 saysam 5 saniyede sayarım ama Türkiye'de bir yıl içerisinde 514 bin hırsızlık vakası. İngiliz seyyah, Osmanlı hilafet döneminde ticaret için gelir İslam toprağına. Darul İslam'a gelir. Alışverişini yapar. Gidecektir yükü ağırdır. Bir tane Müslüman'ın arabasıyla birlikte onu ameli olarak tutar. Eşyalarını bir yerden bir yere götürmesi icap eder. Akşam olur dinlenmeleri gerekir. İngiliz seyyah der ki burada biraz dinlenelim olmaz mı? Bizim Müslüman der ki hemen hay hay İngiliz'den önce kafayı vurur yatar. Der ki ya mübarek kalk şu eşyaların başında dur ben seni boşuna mı tuttum? Seni eşyaların başında dur diye aldım ben. Sen benden önce yastığa kafayı koydun yatıyorsun der ki yat yat. Burası Darul İslam'dır. Malım burada üç günde kalsa bir haftada kalsa hiçbir şey olmaz. Kendi memleketinle karıştırma diyor Darul İslam'ı. Yok ya filan yat. Adam üç gün yatar gelir eşyalarının başına hiçbir şeye dokunmaz. Dokunulmamıştır. Der ki Müslüman'a ben İngiltere'ye vardığım zaman papasın yakasından tutacağım ve ilk diyeceğim şey şu olacak. Gidin de bakın biraz İstanbul beldelerine ibret alın. Eşyam üç gün orada kaldı da dokanan hiç olmadı. Vallahi bunu söyleyeceğim. Bunu gidip bizim papaza söyleyeceğim. Ama söylediğim zaman alacağım cevabı da biliyorum demiş. İngiliz ya demiş. Yine rüya görmekten uyan ya diyecek bana demiş. Bu dediğin rüya yani bunu ben anlatsam bizim papaz bunun rüya olduğunu söyler. Gerçek hayata dön lütfen diyecektir. Ben bunu biliyorum diyor İngiliz seyyah. Tarih kitaplarında bu ifade zapt-u altına alınmıştır. Bir düşünün. İşte İslam böyle. İslam'ın nimeti böyle bir nimet. Eğer ki bizler de aynı dedim ya teşbihata tahta olmaz kaidesine sığınarak söyledim. Binersek o asansöre biz de faziletli ve hayırlı oluruz. Binmezsek Allah Azze ve Celle bizi Hüsranla netice indirir. Allah muhafaza. Tabii bu ayeti de sizlerle inşallah yorumladıktan sonra Kerim kardeşlerim 48. ayeti kerimeye geçmek istiyorum. Müsaadenizle. Allah subhanehu ve teala ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ Yumsarûn. Subhanallah bu ayeti kerime aslında şu bir önceki ayeti kerimeyi e, atlarsak bir önceki ayeti kerimenin devamı niteliğindedir. Allah bize bir betimlemede bulunuyor aziz dostlar. Biz daha iyi anlayalım diye. O günün dehşetini, o günün ürpertisini, ha, biz salih amel işlersek inşallahı وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Böyle olacağız inşallah. Ama o günü hatırlatıyor Allah bize sık sık. Nasıl bir gün bir nefis diğer bir nefsin yerine fedakarlık yapamayacak. Herkes kendi derdine düşecek doğru mu? Analar gebe kaldıkları evladını düşürecek. Emzirdiği çocuğunu unutup gidecek. O dehşetli günde. O günü hatırlatıyor Allah Azze ve Celle. İki, bak üç tane husus sayıyor. Bir, bir nefis, bir nefsin yerine ben senin yerine yatarım ya. Filmlere konu olmuştur değil mi? Ben senin yerine cezayı çekerim. Yok. Orada ayeti kerimenin gereği Kullu nefsim bime rehine. Her nefis ancak rehin olarak tutsa neyse onunla baş başa kalacak 2 kimse Allah Azza ve celle birazdan orayı inşallah izah edeceğim oraya bir parantez açacağız şefaatine müsaade etmediği müddetçe şefaatçi olamayacak benim hocam var o bana şefaatçi olur Allah senin hocana şefaat müsaadesi verdi mi ki öyle bir hadis mi var da biz bilmiyoruz öyle bir hoca varsa biz de tabi olalım üç, para geçmeyecek. Günahlarını para karşılığında satın alamayacaksın. Birazdan Hazreti Ömer onu bize dillendirecek. O konuşacak, sözü ona vereceğiz birazdan inşallah. Ama ne dedik? Bir, Kullu nefsin bima kesabet rehine Her nefis tuttuğunun rehine olacak. Yaptığının rehine olacak. Yaptığının hesabını Allah Azza ve Celle'ye Bizzat kendisi verecek. Subhanallah. Bir tasavvur edin, iki saniye üzerinde durun. Yaptığınız amelin karşılığını sadece siz vereceksiniz. Yanınızda kimse olmayacak. Size kurtarmaya kimse gelemeyecek. Allah'ın müsaadesinin dışında. İşte Allah bu ayette bize bunu betimliyor. İzleyin, seyredin bu ayette ben sizle böyle konuşuyorum diyor Allah. Sonuncusu orada günahları parayla satın alamayacaksın. Yok. Orada para geçmiyor. Orada ne geçiyor? Salih amel. Doğru mu? Hani hadiste diyor ya Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam, "İnallaha la yanzuru ila suvarikum ve edsamikum. İnallaha yanzuru ila kulubikum ve a'malikum." Allah senin maşallah ne kadar güzel giyiniyorsun suretine bakmayacak. Etsem cismine bakmayacak. İnellahu yanduru ila kulubikum Kalbinize ve amellerinize bakacak. Orada da geçerli olan sadece bu olacak. Ama dedim ya şefaat'a bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bu ayeti kerimede aziz dostlar Allah Subhanahu ve Teala şefaat yoktur diyor. Kimseye şefaat olunmayacaktır. <gülüyor> tabi bu ayeti kerime beni İsrail'e inmiş genel bir ayeti kerimedir yani bu ayeti e, baktığımız zaman siyakına ve sibakına bu ayette Allah Azze ve Celle beni İsrail ile konuşuyor lanetlenmiş olan önce faziletliyken sonra hüsrana uğramış bir kavme diyor ki artık sizin şefaçınız yok ama şu soruyu yöneltmek lazım peki Allah azza ve celle Yahud'a Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete yönelik bu ümmete şefaat'in geçerli olup olmayacağına dair bir nası bize emanet etmiş mi? Var mı? Evet. Allah azza ve celle başka bir ayeti kerimede "Yawma idhin la tenfa'u'ş şefaa'atu illa men eznaleh'r rahman" Rahman'ın kendisine müsaade ettiklerinin dışında kimse şefaatçi olamayacaktır. Biz buradan neyi anlıyoruz? Rahman'ın müsaade ettiği şefaatçiler olacaktır. Öyleyse bu az, bu ayeti kerime şefaat yoktur diye hitap eden gelen beyan Allah Azza ve Celle'nin bu beyanını ne yapar? Genel olanını taksis eder. Ama biz Gelin şunun altını ısrarla çizelim. Bugünümüzün bir handikapıdır. Bir arızasıdır. Bir rahatsızlığıdır. Benim hocam bana şefaatçi olacaktır. Madem bu ayet birilerinin şefaatçi olacağını söylüyorsa Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bunu beyan etmiştir. Senin hocan orada var mı? Yoksa senin hocan şefaatçi olamaz. Onun için şefaatçilerin kimler olduğu naslarda ayan ve beyan sarahatan açıklanmıştır. Bunlardan bir tanesi peygamberlerdir. Bunlarla ilgili naslar mevcuttur. Ama konumuz şefaat olmadığı için ben ısrarla bu konuyu tefer, teferruatlandırmak istemiyorum. Şimdi Kerim kardeşlerim, tabi, bu ayeti kerime Allah Azze ve Celle şöyle başlıyor. Dikkat edin. وَاتَّقُوا يَوْمَ يَوْمًا Öyle bir günden korkun ki şunlar, şunlar, şunlar olmayacaktır. Hani hatırlayın az önce bir sınav dehşetinden bahsetmiştim. Değil mi? Bir sınavdan bahsettim. Bir sınav psikolojisinden bahsettim. Erki ki vallahi biz eğer şu duyguyla hareket edersek paramızın, malımızın, mülkümüzün o gün hiçbir fayda sağlamayacağını bilirsek ve bu bilinçle hareket edersek, Allah Azze Celle'nin müsaadesinin dışında da bize her önüne gelenin şefaatçi olmayacağını bilirsek ve benim adıma birisinin de kalkıp bir kahramanlık gösterisinin yapamayacağını bilirsek vallahi bizim amellerimiz otokontrol altındadır. Bir örnek verip inşallah bugünkü tefsir dersimi de nihayetlendirmek istiyorum. Bakınız. Hazreti Ömer radıyallahu an anlatacak bize bugün. Yani o günün dehşetinden ve o günün Allah azza ve celle'nin merhametinden başka sığınılacak hiçbir limanın olmadığını Ömer radıyallahu an anlatacak. Bu ayeti tefsir ediyor gibi sanki. Oturmuş bize anlatmış. Diyor ki, Ömer radıyallahu an misvardan naklonunur. Ölmesine yakındır, harçel, hançerlenmiştir. Der ki, Vallahi şu arz var ya Allah'ın arzı. Gösterir orada. Eliyle işaret eder Ömer. Allah'ın arzını bir düşünün ya. Ne gözümüz erer, ne kulağımız. Takat getiremeyiz arzın genişliğini görmeye. Der ki şu arz dolusu altın olsa ve ben bilsem ki bunları vermenin karşılığında Allah beni bağışlayacak, vallahi hepsini veririm. Ama nafile ki Allah öbür tarafta böyle bir imkan bize vermemiştir. Bilir Ömer, radıyallahu an. Ömerül Faruk bunu bilir ve bildiği için de sanki bize anlatırcasına. Ağzından ölmesine yakın böyle cümleler dökülür. Hibe edecek arz dolusu kadar altının olsa orada geçmez. Kan kaybederken Abdullah İbni Ömer'in dizindedir Ömer radıyallahu an, Oğlu Abdullah der ki oğluna evlat Benim yüzümü toprağa koy. Vakit gelmiştir der oğluna. Baba der. İlk önce duymaz Abdullah. Çünkü kucağındadır. Onu yere bırak vermek Abdullah'ın işine gelmez. Ömer radıyallahu an der ki Abdullah sesim ulaşmıyor herhalde. Yüzümü toprağa koy. Abdullah der ki baba ne fark eder ki Hadizim Ha toprak Ömer radıyallahu an der ki Bakın nasıl bir büyük bir kasem Nasıl büyük bir ifade Oğul Anan var ya anan anasız kalasın Anlamıyorsun beni Anlamadığında gitti Benim yüzümü toprağa koy Sert çıkınca Ömer Takat edebildiği kadar Başını toprağa koyar Ömer ve der ki anlamadın gitti beni evlat. İstedim ki yüzüm, gözüm toprağa bulansın da tevazu içerisinde Allah beni karşılasın. ummi وَوَيْلُ اُمِّي وَاِلَّمْ azza عَزَّوَ jalla. Diyor ki yüzüm gözüm toprak olsun bari tevazuyla Allah beni karşılasın. Diyor ki eğer ki Allah Ömer'e merhamet etmezse, vay Ömer'in ve Ömer'in anasının haline, vayle ümmi ve vayli, ve illa m yarpmni azza ve Bilir çünkü bir, bir önceki cümlesinde ne dedi? Bir altınım olsa arz dolusu kadar versem ama biliyorum ki orada geçmez. Ne kaldı geriye? Allah Azza ve Celle'nin engin merhamet limanına sığınmak kaldı Bize bu ayet bunu öğretir Öyle bir gün gelecek Kerim dostlar Aziz kardeşlerim Allah Azza ve Celle Bize o günde merhametiyle muamele buyursun Bize hatalarımızla Günahlarımızla Baş başa bırakmasın Çünkü infak edecek malın olsa Vallahi orada geçmez Orada geçerli olan bir tek şey vardır. O da Allah azza ve celle'nin engin merhametidir. Biz de aynı Ömer radıyallahu anh'ın hesabı, onun kavli gereği Allah azza ve celle'ye tevazuyla onun huzuruna böyle çıkmak içerisinde olalım İnşaallahu rahman. Kerim kardeşlerim, Allah azza ve celle okuduğumuz ayetlerden bizlere nasipdar olabilmeyi Nasip ve müyesser kılsın. Bizlere söylediklerimizle ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri dininde ve dinini ikame etmede ayaklarımızı sabit kılsın. Rızasından ayırmasın. Ve beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته